Değerli izleyenler, İnsan insana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu ve program ortağım, sevgili dostum Polat Doğru. Bugün farklı bir yapı içerisinde sizin karşınızdayız. Profesör İrfan Erdoğan konumuz. İrfan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi belki farkındasınızdır. Yapı biraz farklı. İrfan Bey ve ben bir kitap yazdık ve Polat'cığım dedi ki hocam ben sizinle bir konuşayım bu kitap hakkında dedi. Ve ben de gayet tabi olur dedim ve böylelikle Polat'ın karşısında bu şekilde oturdum. Hocam her şeyden önce hem size hem İrfan hocama ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu öğretmen olmak bir cana dokunmak kitabını yazdığınız için yani eğitim gibi böyle... Sıkıcı olmaya müsait, gerilim yaratmaya müsait bir konuda bence çok okunur, çok rahat anlaşılır bir kitap yazmış durumdasınız. Şimdi kitabın adı öğretmen olmak olunca insanın aklına hemen şey geliyor. İyi de bundan öğretmenlerden başka kim ne fayda görecek gibi bir duygu geliyor. Ama kitabın özü okunduğu zaman şunu anlamak çok müsait. Siz diyorsunuz ki yaşamda öğretmen olmak için öğretmen olmaya gerek yok. Öğretmenliğin bir tutumundan bahsediyorsunuz evet. ve bir ana baba da bu tutumun içerisinde olabilir diyorsunuz. İki arkadaştan bir tanesi ya da bunlar arada sırada rolleri değiştirerek orada olabilir diyorsunuz. Komşumuz bu durumda olabilir, biz komşumuz öyle bir durumda olabiliriz diyorsunuz. Burada yaşamda öğrenci olmak ve öğretmen olmaktan bahsediyorsunuz bence. Bu anlamda da çok güçlü buldum ben kitabı. Evet. Elleriniz aklınıza sağlık. Ee, ...bu alanında çok önemli eserlerinden biri olacağını düşünüyorum. Şimdi ben tabii böyle bir giriş yaptıktan evet. sonra da şeyi sormak istiyorum. Hakikaten ne anlatmak istediniz? Bu benim anladığım. Yani bu kitabı okumuş birisi olarak benim anladığım bu. Siz ne anlatmak istediniz bunun içerisinde? İrfan Hocam, evet. ben çok teşekkür ediyorum hem hocama hem size. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Yani hı hı. Bu kitabın başlığı öğretmen olmak... ...sadece mesleği öğretmen olanlara hitap eden hı hı. bir kitap olmaması yönünde çok çaba sarf ettik hı hı. değerli hocamla. Biz de öyle düşünüyoruz. Zaten kitabın içerisinde de değişik örnekler verdik. Bir devlet adamı, bir anne baba aslında öğretmenlik tutumuna sahip olabilir. Hı hı. Bizzat öğrencinin kendisi aslında Tabii. öğretmen olabilir. E, bu varsayım üzerinde bir öğretmenlik sohbeti inşa etmeye çalıştık. Hı hı. Benim için bu kitabın e, yazılmasıyla ilgili kararı verdiğimiz andan kitabın ortaya çıktığı hı hı. ana kadar geçen süre çok öğretici oldu şahsım adına. E, aslında hı hı. bir iki yıl gibi sürdü desek de kitabın bana göre beş yıllık yaklaşık bir serüveni Aa. var. İlk e, hocamla ...karar verdiğimiz beş yıl öncesine hı hı. dayanıyor. Ve burada gerçekten bu olma terimi etrafında... ...ben bizzat kişisel olarak bir şeyleri yaşadığımı düşünüyorum. Hı hı. Çünkü biz istesek değerli hocamla beş yılda iki bin, üç bin sayfalık bir şey de Rahat yazabilirdik. Tabii. Beş yılın ürünü olarak iki yüz sayfalık bir kitabın ortaya hı hı. çıkması... Ee, özellikle beni belli açılardan olgunlaştırdı, ee, olmaya çalıştım ve sonunda değerli hocam e, lütfettiler ve bu kitabı birlikte yazma şerefine nail olduk. Aynı şekilde ben de o şerefe nail oldum. Onun için <gülüyor> bunu açıklığa kavuşturmak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Çok zevkli ya, bir sağ süreçti. Sağ ya peki hmm. ben şey sormak istiyorum. Bu... E, ...en temelde şöyle bir ayrım yapıyorsunuz. Hı. Diyorsunuz ki öğretmen olmakla... ...öğretmenlik yapmak arasında bir fark var diyorsunuz. Bu, bu, bu tam ne demek hocam? Evet. Ee, ya da niye böyle bir ihtiyaç duyuyoruz? Yani bir, bir, ne gibi bir fark var arasında? Evet. Aslında temel cümlelerinden bir tanesi... Evet. ...bizim hı. kitabımızın... ...olmak ve yapmak. Hı hı. Ve bunu konuşurken... ...sadece öğretmenlikle ilgili değil... ...biz İrfan Hocam'la... ...baba olmak, babalık yapmak... Hı hı. ...arasındaki fark üzerine durduk. Ee, ve... ...öykülerimizden bir tanesi de... ...orada geçiyor. Yani... Evet. ...cerrahlık mı yapıyorsun yoksa cerrah mısın... ...hakikaten? Ee, sınırlar sorumluluk bilinci içerisinde... ...bambaşka manzaralar gösteriyor. Yargışlık ee, Yargıçlık mı yapıyorsun... ...yoksa gerçekten bir yargıç mısın? Hı hı. Hayatın değişik yönlerinde... bunu ...görebiliyoruz ve bu fark çok önemli. Benim kitaplarımdan bir tanesi Mış gibi yaşamak. Mış gibi yaşayanlarda bu arasındaki fark kaybolmuş vaziyette. Evet. Yani adam babaymış gibi ama baba değil. Hı hı. Ee, baktığında öğretmenmiş gibi ama... ...öğretmenlik yapıyor, öğretmen olamamış hı hı. hala. Ve bu çok temel bir konu olduğundan dolayı... ...bunu temel cümlemiz olarak aldık. Ve ben... <gülüyor> İfaden Hocam'ın bir sırrını veriyorum şimdi. Ee, bu süreç içerisinde onun öykü anlatan aa, ve ileride bir romanda bekliyorum ileride artık <gülüyor> ne <nasıl> zaman <olmayı> bilmiyorum <gülüyor> Hikaye yazan, roman yazan bir tarafı gelişmeye başladı. Aa. Ve böyle sanki bir fidan sulanıyor, yavaş yavaş büyüyor, çiçek açıyor, meyve veriyor gibi falan bir durum ortaya çıktı. Çok zevkli bir süreçti. Hakikaten e, bu süreçten çok zevk aldım. O çok temel bir boyut olarak her tarafa yansıdı. Diğer temel kavramlara da yansıdı. Bu yapmak mı, olmak mı arasındaki farkı. Nasıl ayırt ediyorsunuz hocam? Yani en basit anlamda öğretmenlik Hı. yapanla öğretmen olanı, babalık yapanla baba olanı nasıl Hı. ayırt ediyorsunuz? Tamam, yani ikisi farklı Hı. şeyler. Yapmak e, şu şekilde inşa oldu kendiliğinden. Aslında... ...önceden tasavvur ettiğimiz bir şey değildi sanırım... Hı hı. ...kitabın e, akışı içerisinde ortaya çıktı hı hı. gibi geliyor bana. Yapmak vazifeyle ilgili bir durum, statüyle hı. ilgili bir durum. E, öğretmeni eğer örnek verecek olursak... ...öğretmenin e, mesleki statüsüyle sınırlı olan bir alan. Anladım. Yani saat 9'da dersin başladı. E, sınıfı ısındırdım, sorular sordum, cevaplar aldım... E, hı hı. ...anlatılması gereken konuları anlattım... Süren bitti. Şimdi gidiyorum. Bunu biz biraz yapmak gibi gördük. Hı hı. Hayatın her alanında değerli hocamın söylediği gibi annelik, babalıkta da valilikte de, polislikte de her alanda böyle bir boyut var. Ve bu boyutun yeterli olmadığı düşüncesi hasıl oldu bizim etkileşimlerimiz içerisinde. Olmak diye bir kavram bu şekilde ortaya çıktı. Ve olmakla da yapmayı aşmak, feda etmek, adamak, e, karşımızdaki e, bir genci, bir öğrenciyi 20 yıl sonrasını düşünerek hı hı. hesaba katmak, e, mevcut e, sınırların ötesinde e, kendimizi yaratmak, o anı yaratmak gibi e, bir yere doğru bizi olmak kavramı çekti. Hı. Değerli hocamın da bahsettiği gibi ilginçtir. Kitabın birçok bölümünde örneğin tanıklık yapmak, tanık olmak, hı hı. sınıfta var olmak gibi kavramlarla tekrar tekrar olma konusu pekişmiş oldu diye düşünüyorum. Peki hocam siz eğitimcisiniz. Baktığınız zaman anlar mısınız hangi öğretmen olmuştur, hangisi yapıyordur? Ee, anlarız dersek olma kavramıyla <gülüyor> çelişecek bir profil sunmuş oluruz. Çünkü olmak... Biraz tarifi zor bir konu. Hı hı. Eğer tarif edersek biz olmayı yapmaya benzetmiş oluruz. Tamam. Tabii ki büyük ölçüde anlaşılabilir ama yine de müsaadeniz olursa olmayı tarif etmeyelim. Kendi akış içerisine bırakalım. Anlıyorum. O hı. sadece biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalıştığım için soruyorum evet. onu. Yani hı hı. E, düşünen birisi yapsın diye değil bakan evet. birisi bir ana baba ...kendi çocuğunun öğretmeniyle ilgili... ...içinde bulunduğu eğitim kurumuyla ilgili... Evet. ...bir değerlendirme içerisine gireceği zaman... ...bunu hissiyle yakalayabilir mi? O zaman öyle sorayım. Yani Tabi evet. hocamın evet. söyleyeceği var galiba. Yakalayabilir belli sınırlar içerisinde. Buyurun hocam. Biraz bakalım. önce senin söylediğin bu anı... ...önemsemek meselesini çok önemli görüyorum ben. Yani İrfan hocam biraz önce söylerken... ...sanki öğretmenin kafasında bir checklist var. Evet. Evet. ...sınıfa girerim, ee, günaydın demem lazım... ...günaydın dedim şimdi oraya böyle... ...evet çocuklar dedim... ...bu şekilde hı hı. söylemem lazım, i̇şte şu anda gülümsemem lazım... ...böyle bir e, liste hı. var kafasında... ...pıt pıt pıt pıt... ...onu sanki bir program takip ediyormuş hı hı. gibi... E, ...takip eder... ...ve o zaman... E, ...o sırada bir çocuğun... ...böyle bakıyor olması... ...dikkatini çekmeyebilir... Hı hı. ...ama öğretmen olan birisi... ...o çocuğun böyle olmasını... ...listede yoktur... Hı hı. ...ama bir tarafa kaydeder... ...der ki Kenan'ın bir derdi var... Aha. ...bir yolunu bulayım... Evet. ...onunla temas edeyim... Hı hı. ...böylelikle bizim birçok konularımızda... ...konup olduğumuz yüz can farkında... ...yüzden cana... ...bir yolculuk başlar... ...bunlar can... Ve ...ben can olarak giriyorum... ...merhaba canlar... ...mesajı sürekli vardır orada... Bir şeyi gönlüyle yapmak meselesi değil mi evet. bu hocam? Yani evet. hakikaten gönülden hissederek, evet. gönülden duyarak yapmak gibi evet. bir durum bu. Bu mesleği hangi meslek olursa evet. olsun meslek onun ayrıntısı, evet. aracı haline geliyor böyle bir durumda. Evet. Yani ana babalık da mesela böyle çok mekanik yapılabilir. Tonla kitap evet. var okursunuz işte evet. bakarsınız şimdi böyle yap böyle yap falan filan diye. Çok güzel bir <gülüyor> e, şeye dokundun ya. Hakikaten Türkçemizde baktığın zaman halkın kullandığı... ...adam gönülsüz ya. <gülüyor> daha ne diyeyim ben diye ya. Gönlü yok orada evet. diyor mesela değil mi? Evet. Ee, i̇şte evet. mesela şunu söyleyemezsin. Bu bilgisayar çok gönüllü. <gülüyor> çok gönüllü yapıyor bizim evet. işi. Benim bilgisayara çok... Diyemezsin bunu. Diyemezsiniz ama. tabii ki. Ama canım, aa, insan için bunu söyleyebilirsin. Yani, öğretmen gönlüyle birlikte giriyor sınıfa. Hocam daha ne diyeyim... Evet. Dediği zaman aradaki farkı anlattık. En fark ediyoruz. Mesajı vermeye çalıştık sanırım. Mesaj verme gibi bir gerçi kaygımız ve hedefimiz olmadı ama örtük bir şekilde ortaya ister istemez çıkıyor. Tabii canım. Ee, i̇nsanlar mesleği ne olursa olsun öğretmenlik veya başka bir meslek. Hmm. E, rehavet olmasın. Yedirdim, Anladım. içirdim, harçlığını verdim. Daha ne Daha istiyorsun ne demek yeterli değil. değil Olma onun ötesinde bir şey. Devletimiz örneğin sistemin tepesinden hı hı. bakarsak okullar yaptık, öğretmenler atadık, ders kitaplarını önünüze hı hı. koyduk, bilgisayarlarınızı aldık. Hı hı. Artık yeter diyememeli. Yani eğitimse söz konusu hı hı. olan, öğrenme ise hı hı. bunun ötesinde bir gayretin, çabanın olması gerektiğini sanırım hocam da bana katılırsa kitap boyunca vermeye çalıştık. Anladım. Peki yani. Bir öğretmenle ilgili en temelde neyi söyleyebiliriz o zaman? Yani bir kere şeyi görebiliyorum. Siz çok önemli bulmasanız böyle bir vakti, böyle bir zamanı bu alana ayırmazsınız. Belli ki öğretmen sizin için çok önemli. Ama bilmekte istiyorum nereye koyuyorsunuz öğretmeni. Yani herhangi bir insanın yaşamında nereye koyuyorsunuz? Siz diyorsunuz ki 5 senelik altyapı var. Fiilen 2 sene verilmiş emek var bu işin içerisinde. Evet. Ve bunun sonunda damıta damıta, uğraşa uğraşa... Ellerinize sağlık 200 sayfa gibi bir final ürünü çıkıyor evet. Ne istediniz ne, ne düşündünüz Öğretmenleri nereye koydunuz kafanızda Biz e, Sohbetlerimiz esnasında Şunu Hı -hı. fark ettik ve yaşadık sanırım e, Öğretmenler Özellikle günümüzde çok sayıda hocamın az önce bahsettiği hı hı. türden check liste tabi oluyor. Hı. Sürekli öğretmen e, şu yapılmalı bu yapılmalı yeni bir yöntem keşfedildi bunu takip etmelisiniz günümüzün öğretmeni artık çağın gerisinde kalmamalı gibi hı. süslü ifadelerin ardından bir yığın önerilere tabi kalıyor. Hı hı. Oysa biz e, hem bu sohbetlerimiz esnasında hem de kendi araştırmalarımız esnasında gördük ki öğretmenliğin özü o kadar karmaşık değil, sade bir alan öğretmen ve öğretmen bizzat kendinden hareket ederek bir şeyleri yapabilir. Oraya ışık tutmaya çalıştık. Bu, bu söylediğinizi ben çok önemli buluyorum. Kitapta da çok beğendiğim bölümlerden bir tanesi. Bu kendinden hareket etmekten Hı. kastınız hocam? ne hocam? Ne, ne demek bu? Yani mesela bir öğretmen kendinden hareket ederse ne oluyor da etmezse ne oluyor? Ben merak ediyorum. Sadece öğretmen için değil herhalde bu bir ana baba için de geçerli olacaktır. Ee, herhalde bir market sahibi için de geçerli olacaktır. Ne bileyim Türkiye'nin ilk 500'ündeki bir şirketin yöneticisi için de geçerli olacaktır. Evet. Ee, ona memnuniyetle geleceğim ama e, altını çizmek istediğim bir kavram var. E, İlfan'cığım e, biz neden bu emeği verelim diye düşünürken hı hı. şu bilinci paylaştık aramızda sınıfa giriyor öğretmen. 30 tane öğrencisi var. Şimdi... ...bir öğrenciyi... ...etkilemek önemli mi, önemsiz mi... ...üzerinde durduk. Ve konuşmalarımız sırasında... ...şöyle bir hayal... ...zaman yolculuğu yaptık. Öğretmen... ...kaybetmiyor bir öğrenciyi... ...emek veriyor, Hı -hı. zaman harcıyor... ...ve o öğrenci... ...bir an geliyor... Aha diyor. Gözü açılıyor. Ve bu kişi... ...bir karar veriyor. Kendi hayatıyla ilgili. Ben diyor... ...olabileceğim en iyi son alacağım ya. Hı -hı. Bir şevk, bir güç. Şimdi... ...acaba... ...bu hikaye burada bitiyor mu? Bu kişiyi takip ettik kafamızda. Hı -hı. O anne oluyor, baba oluyor. Onun çocukları oluyor. O meslekte her neyse, doktoru, avukatı, marangozu neyse kimleri etkiliyor? Doğru. Ve bu etkilenenler kimleri etkiliyor? Bir öğretmenin etkileme zincirinin aklımızın alamayacağı bir zincir olduğu Hı. üzerinde durduk. Kesin. Ondan dolayı dedik ki öğretmen üzerinde duralım. Hı -hı. Öğretmen çok önemli Öğretmenlik Öyle bir meslek ki Başka hiçbir meslekle karşılaştırılacak Hı -hı. Bir durumu yok O nedenle kafamızı gönlümüzü koyduk Bir sohbet oluşturduk Çok da zevk aldık Belli. Müthiş, Belli. müthiş zevk Belli. aldık Hı -hı. Yani O bakımdan neden öğretmen Olmak meselesi Şimdi gelelim Senin soruya Kendinden yola çıkmak meselesi öyle. Şimdi <gülüyor> Şimdi şu anda Polat, ...ben kendimden yola çıkabilirim... veya da hemen kafamdaki programlara gidebilirim. Efendim televizyon programımız dair... ...efendim <gülüyor> şu kadar kişiyi seyrediyor... <gülüyor> ...nedir, neler konuşuyoruz... ...ne gibi reytingler üzerinde olacak... Değil ...bilmem ne falan hadisesi... ...ve birdenbire <gülüyor> ben... ...Doğan Üçaloğlu olarak... ...bir <gülüyor> e, program yapan... ...ve bu programı <gülüyor> yönetme durumunda olan... ...bir kişi olarak... Yani <gülüyor> yapmaya doğru gitme meselesi var. Şimdi... ...üç, dört, beş yaşındaki çocuk bile... ...karşıdaki kendisi mi... ...yoksa numara mı yapıyor anlıyor. anlıyor. Hayvanlarda böyle bir seçim yok. Yani bir kedi, kedi olmanın dışında... ...başka bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Evet. Komik olur bir denesine güzel <gülüyor> evet. olur diye. Yani ben kedilerle göz göze geliyorum. Baktığımda o kadar kedi ki. Elimde değil yani kedi işte. <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> bir kadını çekmeye çalışıyorum. Kediler de bazen çok umursamaz bakıyorlar. Evet. Yani öyle bir bakıyor ki böyle... Yahu diyorum hiç umursamıyorsun falan. ne değilsin diyor. Başka türlü yapamıyorsun <gülüyor> yani. veya da aa, bir bebeğe falan bakıyorsun. Böyle, böyle bir bakıyor. Geçemiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Aha. Şimdi... ...kendin olduğun zaman... Hı -hı. ...insan olduğumuzdan dolayı... ...hemen... ...bir manyetik alan geliştiriyoruz. Bilmiyorum artık neyse evet. o. Karşıdaki insanla... Aa, ...bir ilişki kurabiliyoruz. Hı, -hı. Yani bu yeniden can yönü Aha. şey diyor gerçekleşmeye başlıyor. Mesela ben şunu gözlüyorum. Bir topluma girdiğin zaman 2-3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuk kime bakar? Gider bir çocuğa bakar. Aynen öyle. Yani bir çocuk bulur ona bakar böyle. <gülüyor> Birbirlerine bakarlar. Çünkü her ikisinde numara yok. Aynen öyle. <gülüyor> Olmak var. Evet. <gülüyor> Mükemmel mi? Hayır değil. Zaten mükemmel kadar sıkıcı. Yani Çok mükemmel <gülüyor> bir öğretmen ol, çok sıkıcı evet. olur. Evet. Orhan abimiz demiş. Hatasız. Kul olmaz. Yani bir öğretmen... ...sınıfa girip kendisi olduğu zaman... ...şöyle öğrenciye bir bakar. <gülüyor> Adam ne burnunu saklıyor... ...ne saçını saklıyor, ne bilmem neyi saklıyor. Ama kendisi ya... ...arkadaşlar günaydın bakın bir şey bahsedeceğim diye başladığı zaman... Bu, ...kendiliğinden kulakları açılır, verir. Ve söylediği şeyin gerçek olduğunu hisseder. O bakımdan... ...ben bu süreç içerisinde... ...bu kavram üzerinde düşünme imkanı buldum. Ve herkesin huzurunda... ...İrfan Hocama teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, bu öğretmen... ...sınıfa kendisini getirebiliyorsa... ...çekinmeden, utanmadan... ...ve tüm boyutlarıyla var olabiliyorsa... Çok önemli bir zenginlik getiriyor diye düşünüyorum. Yani sanki öyle bir durumda zaten hmm. e, öğretmenlik rol olmaktan kendiliğinden çıkıyor evet. diye düşünüyorum. Yani. Sen kendin olarak ordaysan, işte İrfan'ın öğretmenliği başka olur da Doğan'ın öğretmenliği başka olur. Doğan Doğan gibi öğretmen evet. olur, İrfan İrfan gibi öğretmen evet. olur. Evet. Ve o herhalde onun tadı olur zaten. Evet. Yani hmm. e, ve belki şöyle bir şey sorsam hmm. bunu nasıl hmm. bulursunuz? Öğretmen kendinden yola çıkarsa aynı şey ana baba içinde kendi evet, olmasına evet. kendine müsaade ederse sınıfta öğrenciye de kendi olmasına imkan tanır desem. Evet. Ee, çok anlamlı pis, gelir mi pis, yani kesinlikle çok anlamlı. Zaten öğrenci ne görürse onu yaşar. Değil mi? Öğretmen sınıfta. Öğrenirse öğrenci öğrenir. Hı hı. Öğretmenin sınıfta kullandığı e, iletişim dili öğrenci tarafından hı hı. kullanılır diye düşünüyoruz. E, kendi olmak eğer önemli bir değerse, hı hı. E, çok haklısınız öğrenci de kendinden hareket edebilir. E, kendinden hareket eden, kendinden yola çıkan insan da e, her şey bir tarafa mutlu bir şekilde yaşar galiba. Hı hı. Bu kendinden yolculuk yapmaya biraz da şöyle geldik sanırım. bilhassa günümüzde eğitim öğretimle ilgili hı hı. bir seyretme söz konusu. Hı. Fakat öğretmenlik söz konusu olduğunda öğretmene de inanılmaz yeni modeller, yeni teknikler, hı hı. yeni yöntemlerin sunulduğu bir dönem yaşıyoruz. Ee, ...yeni eğitimler... Hı hı. Ee, ...bu bir, biraz bizi etkiledi... ...öğretmeni biraz sakin bırakalım... ...yani bu... E, kapıyı... Sakıncalı mıdır bunlar? Yani e, hani mutlaka bir bilimsel tabanı vardır... ...diye düşünüyorum. Bu, bu, bunların e, sakıncası bir tarafa... ...öğretmenliğin özgürlüğünü... E, ...üstelik çok da tehlikeli bir form içinde... ...aldığı belli. Yani e, düşünün ki... ...öğretmen çok sade bir konuyu bile kendinden hareket ederek işleyebilsin. Böyle bir konuyu bile zorlamalı bir şekilde bir takım yöntemlerle, kendi dışındaki bir takım modellerle açmaya çalışması, işlemeye çalışması, yapmaya benzer bir görünüm ortaya çıkarabilir. Bu açıdan sakıncalıdır diyebiliriz sanırım. Yani Her şey bir tarafa eğitim. Bir, Çok e, yönlendirici olduğu için sakıncalıdır evet, diyorsunuz. Evet, kalıpladığı İçerikle için. ilgili bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani e, hayır. öğretmeni kendi olmaktan uzaklaştırma ihtimali olduğu için sakıncalıdır diyorsunuz. Evet, e, kendi olma ihtim e, imkanından uzaklaştırdığı için. E, biraz da her alanda bir seyreltme söz konusuysa hmm. esas e, bu işin merkezi olan öğretmenin hayatında niye? Bir seyretmeye gidilmesin Anladım ee, O açıdan Ola Daha sakin daha sade daha evet. kendince bir şeyler yapabilir evet. ve, ve... ve akılda kalan Anlar da dikkat ettiğimiz zaman Geçmiş eğitim yıllarımıza baktığımızda e, Gerçekten öğretmenin kendi olarak Sergilediği varoluşlar Oluyor hmm. e, Bundan dolayı bunu hep e, kitap boyunca Sohbetlerimiz boyunca e, Önemsedik biz hmm. aslında e, Değerli hocamla çok başta bunu kurgulamadık yani akış bizi evet, sürekli bu buraya getirdi ve birçok bölümde tekrar tekrar oraya geri dönme gereği hissettirdi. O anladığım kadarıyla evet. öğretmenliğin niyetiyle ilgili de bir durumdan bahsediyorsunuz evet. orada. Yani o öyle gelişiyor. Peki çok üstünde durduğunuz bir konu var hocam. Tanıklık meselesini öğretmen için çok evet. anlamlı ve çok önemli buluyorsunuz. Bu kitapta en çok üstünde durulan konulardan evet. bir tanesi bu. Öğretmenin tanıklığı sizin açınızdan önemli. Yani bu çocuğun bir annesi var, bir babası var, dayısı var, teyzesi var, dedesi var, apartmanda birileri var, o var, bu var. Evet zamanının büyük bir kısmı da orada geçiyor ama okul yani burası sonuçta bitiyor. Belki bu öğretmenle üç ay geçiriyor, dört ay geçiriyor. Evet. Ee, bir, geçenlerde e, bir e, kitap keşfettim. Evet. Sevgili Sayın Doğan Hasol'un hayatıyla ilgili kendisi bir mimar ve Türkiye'nin mimarlık alanına çok katkıda evet. bulunmuş birisi. Hı hı. Ee, şimdi e, söyleşi içerisinde oluşmuş kitap bir yerde bu kadar şeyler yaptınız, e, girişimler yaptınız, çaba gösterdiniz falan. Hayatınızı verdiniz bütün bunlara. Niye yaptınız diye soruyoruz cevap. Aferin desinler diye. <gülüyor> Kitabın başlığı aferin desinler diye. Çok güzel. Şimdi, ama aa, kim aferin diyecek? Bir öğrencinin gözünde kimin aferini önemli. Doğru. Şimdi aileye girecek olursan, ailede güçlü olanları çocuk sezgi olarak bilir. Bazen dede olur, bazen Hı -hı. baba olur, bazen büyük anne Hı -hı. olur. Ve böyle yan yan bakar sürekli. Hı -hı. Ee, sizin evde de sensin. Senin aferin çok kuvvetli. Aslında ki pek kuvvetli değil bildiğim kadarıyla. Foyraz o da kuvvetlidir, kuvvetlidir hocam kuvvetli. ama benimkisi biraz daha farklıdır herhalde. Evet biliyorum. evet. Şimdi e, hele küçük çocuk için sınıfa girdiği zaman sözüyle bile olmasa öğretmenin gözünün içine bakar. Çünkü söylenmemiş de var. Şöyle bir bakar gülümser. Oo. Doğru. O zaman Doğru. bambaşka bir şey var. Ve öğretmen... ...bu sözlü ve sözsüz tanıklığın farkında değilse... henüz öğretmen olamamıştır. Hmm. Ve öğretmenlik yapmaktadır. Anladım. Evet. Ama kendi tanıklığının gücünün farkındaysa... ...o tanıklığın kimyasının etkisinin farkındaysa... ...neye tanıklık yapacağını seçerek... ...öğrenciyi yönlendirir, geliştirir diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Evet ve hiçbir öğrenci Benim öğretmenim bana şu tekniği kullandı Şu beceriyi kazandırdı ondan dolayı ben çok iyi yetiştim Demez, demez <gülüyor> Bilemez, evet. Tamam. Evet. Aa, Bir anda aa, Bir göz göze gelirler evet. Bir saniye iki saniye sürer o Ve öğretmen Öğrencinin utanılacak bir şey yaptığını Görmüştür Öğrenci onun gördüğünü görmüştür Ve öğretmen hiçbir şey söylemez Bu evet. demektir ki ...senin farkında olduğunun farkındayım ve bunu sen düzeltebilecek birisisin. Senden bunu bekliyorum, sana güveniyorum. Evet. Ve öğrenci düzeltir. İşte bu öğretmenliktir hakikaten. Tanıklık çok güçlü hayatımızda. Çok. Dürüstçe söylüyor Doğan Hasol. Evet, aferindesinler. <gülüyor> <gülüyor> aferindesinler diyor <gülüyor> Hakikaten hayatımız bu yani. Şimdi bunun farkında olmayanlar var. Evet. Ömür boyu babasının aferini arıyor. Adam ölmüş babası. <gülüyor> farkında değil. Evet. İşte bunları neyatını düşünüyor bir. Falan. Ya çocukluğunda bir işte bilmem ne falan falan. Sen çıkarıyorsun. ha. Babayın gözüne girmeye çalışıyorsun sen. Evet. Mi? Çok önemli. Yani eğitim sisteminde öğretmenin tanıklığının gücünü fark etmemiş bir Eğitim bilinci bence büyük bir boşluk bırakmıştır diye düşünüyorum. Evet. Yani Ben de e, kesinlikle bunun gerçekten teşekkür ederim size. Değil, Ön planı almanız e, çok isabetli oldu. Başlı başına bunun bile öğretmenlik için yeterli olduğunu söylemek abartı olmaz. Tabii canım. İnsanların da hayatında geriye dönüp baktığımızda e, okuduğu üniversite aldığı pek iyiler değil de geçmiş eğitim hayatında yaşadığı tanıklıkların etkili olduğunu görüyoruz. Tabii, tabii. Ve her tabii. insanın hayatında öyle veya böyle bir tanıklık muhakkak vardır. Tabii tanıklığın önemli olan iyi olması. Aynen ne öyle, görürseniz aynen. öğretmen olarak o oluyor maalesef. Kötüyü Hı. görürseniz kötü ortaya çıkıyor. İyi görürseniz iyi. Tabii öğretmen bu bilinçle herhalde o muhteşem varlık olarak insanda her an iyi görecek bir şeyi bulabilir. Bir örnek var, müsaadeniz olursa onu hocam paylaşabilir miyiz bilmiyorum. Evet. Ben de tabii, tabii, tanıklık kavramının insan hayatında bu kadar önemli olması değerli hocamın daha önceki Hı -hı. eserlerinde, seminerlerinde dile getirdiği, Doğru. keşfettiği bir buluştur bana göre. Burada da biz kendileri de lütfetli işledik bunu öğretmenlik üzerinden. Hı -hı. Bir anekdot aktarıyoruz orada. Zeki Sarıhan'ın eserinde yer alan bir anekdot. Hı hı. Gazi Eğitim öğretmen Kemal Demiray, Fakir Baykurt Bay o hı hı. enstitüde öğrenci iken bir gün Fakir Baykurt bir kompozisyon yazıyor. Ve o kompozisyonla ilgili sınıf üzeri, huzurunda Kemal Demiray diyor ki Maksim Gorki yazsa ya ancak bu kadar yazabilirdi. Şimdi kim bilir belki de fakir baykurt o, o tanıklıktan fakir baykurt, sonra doğru. fakir baykurt olmuştur. Yani her insanın kökeninde eğitim hayatında muhtemelen buna benzer bir tanıklık vardır diye düşünüyoruz. Yani bu gözle baktığımızda tanıklık bir üniversite eğitimini, bir lise eğitimini, bir fen eğitimini adeta aşıyor gibi geliyor bana da. O boyutuyla çok kuvvetli, çok güçlü bence. Yani. Öğretmen aslında orada varoluşuyla bir rehberlik yapıyor ve neyin kabul edilebilir, neyin geliştirilebilir olduğu, neyin olmadığının altını çizen kişi oluyor orada. Şimdi siz evet bekçilik yapabilirsiniz bir sınıfın içerisinde ve hataları bulabilirsiniz. Biraz da aslında bazen sistem de buna yönlendiriyor. Belki şu an öyle değil ama ben mesela kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Bize hep farkları buldurdular. Hiç benzerlik bulmadım ben. Evet. Hep yedi farkı bulun üstüne gittik. Evet. Ve benim gözümde o kadar anında görüyor ki artık neyin orada sıra dışı yanlış olduğunu, neyin oraya uyumsuz olduğunu görme konusunda. Belki de asıl beceri neyin olumluğu, neyin uyumlu olduğunu bulmakla ilgili. Evet. Öğretmenim de şeyi orada. Peki Polak, öne geçmeden önce tanıklıkla ilgili daha önce konuştuğumuz bir konuyu da bağlamak istiyorum. Öğretmenin kendisi olması neden önemli? Bir kere öğretmen kendi varoluşuyla bir tanıklık yapıyor. Çok güzel. Evet. Diyor ki içeri girdi, ben buyum çocuklar. Çok evet. güzel. Şimdi öğretmen öğrencinin kim olduğuna tanıklık yaptığı zaman, nasıl ki binanın temeli kazılmış ve üzerine oturtulmuş oluyor, eğitimin de temeli oturtulmuş oluyor. Aynen. Evet. Çünkü evet. bütün eğitim o öğrencinin varoluş üzerine evet. inşa edilecek. Tabii ki O bakından e, öğren, ben içeri girip o öğrencinin kim olduğuna tanıklık yaptığı zaman. Onun bilgisi, becerisi, şunun falan filan çok ötesinde onun varoluşuyla ilgili bir tanıklık yapmış oluyor. Ve süreç o zaman başlıyor. Diyor ki öğretmen gördü kim olduğunu ve kabul etti. Ondan sonra yolculuk başladı. Çok gönülle bir ilişki yürütmeyi ve yönetme işi değil mi bu hocam? Yani bu hı hı. öğretmenlik çok özünde ben bakıyorum bir ilişki yönetebilme becerisi. Hı hı. Ve hatta öyle de not almışım ben onu hem kendinle ilişkini yöneteceksin diyorum. ...hem diğer insanlarla ilişkini yönetiyor olacaksın. Sınıfında bir arada bulunduğun öğrencilerle o kendinden yola çıkıp diğerleriyle ilişkilendiğin yer orası diye düşünüyorum. Peki. Ve bir şey daha söyleyeceğim. İrfan hocam buradayken onu söyleyeyim. <gülüyor> Bakalım kabul edecek mi? Böyle bir işi kurulduktan sonra ...istesem de eğitememezlik olmaz. Eğitim süreci evet. başlar. Evet hocam. Tabii canım. Yani insan olarak biz ...zaten sürekli bu sürecin içerisindeyiz diye düşünüyorum. Bir evet. kere zaten bir hazırlık var. Yani biri oraya okul diye geliyor. Sınıf evet. diye içeriye giriyor ve seni de en tepeye koymuşlar. Şimdi evet. Böyle bir durumda zaten çok önde başlıyorsun. Evet. Hele bir de iyiysen. Evet. Yani kendin olabiliyorsan o bulunduğun ortamın içerisinde... Üf, ne güzel bir şey oluyor değil mi öyle bir evet. durumda? Yani. Ne kadar isabetli söylediniz. <gülüyor> Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Zaten avantajlı durumda çok başlıyorsunuz. Tabi, tabi. Bugünün genelde öğretmene yaklaşımlarına bakarsak zaten çok eksiğin var gibi hmm. bir örtük <gülüyor> mesaj var. Evet. Dikkat edin eğitim yani, çalışmaları, kitaplar, modeller, teknikler hepsinin arka planında sen çağın gerisinde kaldın. Çağımız değişti hmm. teknoloji var hmm. çok geride kaldın seni bir eğitime tabi tutalım gibi bir hava var. Evet. Biz bunu sanırım hocam da katılır bana evet. hep hissettik ve bundan rahatsızlığımızı belki ifade ederek bu bazı açılımları ortaya koymaya çalıştık diye düşünüyorum. Evet. Ağzım şimdi izin verirsen bir gözlem daha yapmak tamam istiyorum. Kusura hocam. bakma hep seni buyuruyorum Esnasında ama hocam. şimdi bakıyorum ben birçok özel okullar kendilerini duyuruyorlar, evet. tanıtıyorlar ve genellikle yaptıkları şu biz şu sistemi takip ediyoruz. Hı. Bir slogan bulmuşlar. Fakat bu bütün bu sloganların içerisinde şunu görmüyorum İlhancığım. Biz öğretmene çok önem veriyoruz. Hmm. Öğretmenin öğretmen olmasına çok önem veren bir okuluz olmuyor. Genellikle şu sistem, şu tarafını geçirmeye çalışıyoruz. Bu bilgi, bu beceri, şu metodu, şu yöntemi kullanıyoruz gibi. Demek ki söylemiş olduğun, öğretmeni ikinci, üçüncü plana atan bir tavır içinde görüyorum. Buradan da selam olsun. <gülüyor> Umarım sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, doğru. özel okullar sistemi de sistemin esas itibariyle öğretmenler üzerine kurulmuş olduğunun farkına varırlar. Evet. Bunu doğru hocam. söylemek istiyorum. Kesinlikle ben de Hocam sohbet nefesi ama bir ara verelim. Oldu mu ya? <gülüyor> oldu hocam. <gülüyor> Peki. Oldu. Kısa bir bir ara, ara verelim. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Peki şimdi sohbetimize devam edelim Ben çok hoşuma giden bir şeyle karşılaştım bu kitabın içerisinde Ve öğretmenin öğrenme yolculuğu diye bir şeyden bahsediyorsunuz En nihayetinde de hakikati keşfetmekten bahsediyorsunuz Yani öğretmenin en temel görevi budur diyorsunuz O, o bir öğrenme yolculuğu içerisindedir Ve en son ulaşacağı noktada hakikattir diyorsunuz Yani ben bu romantik kısmından çok etkilendim o ayrı ama Gerçekten ne söylemek istiyorsunuz burada? Öğretmen zaten okulunu bitirmiştir. Yılların tecrübesi vardır. Gerçekten bir şey öğrenmesi gerekir mi onun? Ha. Evet. Şimdi e, hakikatle ilgili aslında ben hocamın daha çok konuşmasını Aha. tercih ederim. Ama şunu ifade etmek istiyorum. E, bütün bu genel meyllerden hareketle öğretmen şöyle bir havayla üniversiteyi bitirip öğretmenliğe atılıyor ben gerekli donanımları kazandım hmm. ve şimdi sıra öğretmeye geldi. Doğru. Bu yolun sonu gibi görünen bu durum tabi en büyük tuzak. Hmm. Öğrenmenin devam etmesi gerekir. Belki de öğretmen o havayla girme yerine öğrenmeye başlıyorum. Hmm. Adeta sıfırdan öğrenmeye başlıyorum. Anladım. Neler öğreneceğim? Yarınki dersimde öğretmenin ötesinde ne gibi keşifler olacak acaba gibi bir heyecanla girmesine denk düşen bir durum bu hakikati keşfetmek. Bir de hakikat sonu olmayan, vardık diyemeyeceğimiz kadar bir noktada olan durum. O müthiş geliyor işte. Ondan dolayı bir şekilde öğretmenin yolculuğunun devam etmesine dikkat çekmek için o kavramı Hocam özellikle çok güzel dikkat çekti. Ben e, pası hocama atarak <gülüyor> isterseniz hakikati olarak evet, bırakayım. Teşekkür ederim. Hocam özellikle şunun farkındayım. Ben hakikat yolculuğunda olduğu zaman o sınıftaki her bir öğrencinin katkıda bulunacağının bilincinde olarak öğretmen bakar. Çünkü e, ben bir insan olarak e, belirli bir bakış tarzı içerisindeyim Doğru. ama hakikat... Bütün bakışları içerisine alabilecek kadar zengin kapsamlı. Onun için ister ilkokul 1'de, ister anaokulunda, ortaokulda, lisede veya üniversite sınıfında bir öğrencinin bir sorusu ama hocam demesi bana der ki bir dakika dikkat et. Hakikat geldi kapını çalıyor. Evet. İyi bak. Ve böylelikle düşündüğün zaman aha dersin. Ve yolculuk devam eder. Bu yolculuğun devam etmesi çok önemli bir şey. O yolculuğun evet. devam etmesine izin vermek işte... ...öğretmen olmanı çok temel ögelerinden bir tanesi olarak görüyorum. Ve ben şeyi çok anlamlı görüyorum. Yani başka türlü de zaman geçer mi ya? 30-40 seneden bahsediyorsunuz. Evet. Bugün 25-26 yaşında öğretmen oldunuz. Bir üniversiteden mezun oldunuz. Emekliliğinize kadar çalışacağınızı düşünün. 60-65 yaşlarına kadar öğretmenlik yapacaksınız... Yani o 40 yıl öyle geçer mi ya? Evet. Oysa ki nasıl bir zenginleşme ihtimali var orada? Evet. Ben üniversite eğitimlerinin o 40 seneyi boyunca öğrenmeye taban sağladığını düşünüyorum. O tabanı alıyorsunuz ve gidiyorsunuz sahasında yerinde öğreniyorsunuz. Çok da az bir zamanımız kaldı. Bir usta öğretmen kavramından bahsediyorsunuz. Kimdir bu usta öğretmen mi? Usta öğretmen İrfan U hocamdır. <gülüyor> ben de usta hocam e, buna dair konuşabilir diye söylemiştim. Ustalığı da aynı değil mi hocam? Hakikat paralelinde bir noktada görüyoruz. Lütfen evet. siz buyurun. Evet, evet. Lütfen. Yani usta öğretmen esas itibariyle yolculuğu benimsemiş, kendisini benimsemiş ve e, o süreçle dans edebilen kişi Hı -hı. olmuş oluyor böyle. Evet. ...hemen hemen işte niyetiyle, bilgisiyle, becerisiyle... ...o sürece verdiği önemle... Ee, ...o süreç önemli ol, güzel olduğu ve iyi olduğu takdirde... ...sonucun nasıl olsa iyi olabileceğini bilerek... ...müzik değiştiği zaman usta öğretmen... ...hemen dansını değiştirir. Ee, ne oldu ya ben buna çalışmadım falan filan demez. Ee, hemen hissedersin böyle vücudu, ritmi, bakışı konuştuğu öğrenciye göre değişir. Evet. Tadını çıkartan. Bir, evet yani. ve güncel belki yaygınçıyla e, performans kriterlerinin ötesinde bir şey usta hmm. olmak. Oysa günümüzde her şeyin e, bir performans çerçevesi çıkıyor. Bir e, hocamın tabiriyle checkliste çıkıyor. Bu da sınırlıyor. Anladım. Ve ustalık kavramı da sanırım o sınırı aşmaya muktedir bir e, yeni çerçeve ucu açık bir çerçeve sunmuş olması açısından önemli diye düşünüyorum. Eee müthiş bir özgürlük duygusu vardır ustora. Aynen. Özgür hisseder kendisini. Yani Sınfa girdiği şey. zaman. Çeklisten kurtulmuştur. Evet. Ağzınıza sağlık. Zamanı bitirdik. Palaçem çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ya. Çok keyifliydi benim açımdan. Yani seninle bu sohbetin sonunda ben bu kitabı alıp okumaya karar verdim. <gülüyor> evet. Ağzınıza sağlık hocam. Evet. Ben de çok, çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz. İfadem geldiği için çok hocam. teşekkürler. Değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta Yeniden bu programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. İyi pazarlar.